İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de... Yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen. Emrin basim üstüne hanım. Bu bir şeylere işaret ediyor sanki. Hmm. Ne gibi? Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana. N ne? Peygamber mi? Evet. Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi. Peygamber mi dedin sen? Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş. Biliyordu. Onda bir farklılık olduğunu biliyordu. Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk. Ey Kureyş topluluğu! Şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Huveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel, çok sevindim. <gülüyor> güzel bir haberdi. Tebrik ederim. Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu. 5. Bölüm Hz. Muhammed ile Hz. Hatice bir yuva kurmuşlar, ve Hazreti Hatice'ye ait olan evde yaşamaya başlamışlardı Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam Bir hediyeyle halasını ziyarete geldi Merhaba halacığım ah, Nasılsın? Hoş geldin Hakim Hoş bulduk hala Bak sana bir hediyem var Gel yaklaş Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım Öyle mi? Merhaba delikanlı Senin adın ne bakalım Zeyd efendim benim adım Zeyd Korkma Zeyd bizden sana zarar gelmez Gel Gel biraz dinlen Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım Meysere Hadi Zeyd'i götür de karnını bir güzel doyur Hakim çocuk çok yıpranmış Kim bilir başına neler geldi Belki bir eşkıya baskınına uğradılar, belki anasız babasız kaldı, bilmiyorum. Neyse artık, sizin yanınızda ya, kendine gelir kısa sürede. İnşallah. Eşime bir düğün hediyesi vermek istiyordum. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeyt Muhammed'e ait olacak. İkisini bir tanıştırayım. Tahmin ettiğim gibi iyi anlaştılar Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı Eee hakim Anlat bakalım neler yapıyorsun Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim Hz. Muhammed kendisine Hediye olarak verilen bu köleyi azat etti Daha sekiz yaşında olan Zeyd Artık evin bir ferdiydi. Kendisine özgürlüğünü iade eden efendisini çok seviyordu. Zeyd aslında zengin olan şerefli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Zeyda ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd. Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim, güzel gözlerinin içine bir daha bakayım, kokunu içime çekeyim. Ah oh, Zeyt, ah. Oh. Abi, abi, Zeytten bir haber aldık. Ne? Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola. Dur, dur dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış. Ah Zeyd'im, ah yavrum, kim bilir neler geldi başına. Sağ ya. Hayatta olduğunu duyduk ya. Daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi. Doğru. Şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi. Merhaba. Merhaba. Buyurun birini mi aradınız? Evet. Uzun yoldan geldik. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin? Bilirim. Kimi arıyorsun? Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duyduk. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyt, On yaşlarında. Esmer bir çocuk. Bilir misiniz? Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor görüyor musun? Evet gördüm. İşte sanıyorum aradığın kimse o. Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi gel aradığımız burada. Bulduk mu diyorsun Kabe? Evet abi bak şuradaki adam. Hadi hadi gidelim. Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kabe Hz. Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar. Merhaba ey Haşimoğlu, merhaba ey Kureş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğim miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı? Hz. Muhammed, oğlunuz kimdir dedi. Zeyd bin Harise. Hz. Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı? dedi. Nedir o? Hz. Muhammed, onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, ''Eğer sizi tercih ederse, bir ödeme yapmanıza gerek yok. Sizindir. Alın götürün.'' dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, ''Vallahi ben, beni tercih edene kimseyi tercih etmem.'' Sen bize karşı çok insaplı ve çok iyi davrandın Zeyd'i getirin de dediğini yapalım Zeyd Yavrum Gelsene buraya Hz. Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu Evet tanıyorum Onlar babam Harise ve amcam Kâb B Baba Oğlum baba. Benim. Seni <gülüyor> ne kadar aradık <gülüyor> Seni gördük ya Şükürler olsun Hazreti Muhammed, Zeyde şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git. Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki Onu bırakıp gidemem Ne? Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıya aile tercih edersin Zeyn? Yazıklar olsun Babacım ne olur kızmayın bana Ben bu zaten öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam Lütfen beni anlayın Zeyt gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyt benim oğlumdur. Ben ona varisim o da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harisenin oğlu Zeyd Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hz. Muhammed 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hz. Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş... Gelini Hatice onu karşılamıştı Hanımım Yaşlı bir kadın geldi Sizi görmek istiyor. Kimmiş tanıyor musun Hayır efendim daha önce görmedim Buyursun tanışalım Hoş geldiniz <gülüyor> Buyurun Hoş bulduk kızım Ayakta kalmayın Şöyle oturun lütfen Buyurun <gülüyor> Hava sıcak susamışsınızdır Buyurun Hamdolsun Ellerin dert görmesin sağ ol Sen beni tanımazsın yavrum Ama ben senin metini duydum Dedikleri kadar da varmışsın Ben senin eşinin süt annesiyim Yıllar oldu oğlumu görmeyelim Öyle mi? Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim Neden daha önce söylemediniz? Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni Yavrularınız olmuş diye duydum Buradalar mı? İki oğlumuzu kaybettik Kasım ve Abdullah Ah yavrum kusura bakma Üzdüm seni Allah sabrını veriyor İki yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı Ama kızlarımız hayatta çok şükür Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve en küçüğümüz Fatma. Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin. Amin. Dışarıdalar da birazdan gelirler, tanışırsınız. Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saat yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı? Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında. Ah, keşke bir görseydim, çok özlemiştim onu. Birkaç gün kalabilirseniz eğer, gelir görüşürsünüz. İsterdim ama...